1299 numaralı konu, Ebu Musa'nın birkaç kişiye Kur'an okuması ve Hazreti Peygamberin onu dinlemesi, Ebu Musa'nın evinde bazı kimseler bir araya geldiler, Ebu Musa onlara Kur'an okumaya başladı, adamın biri Hazreti Peygamber'e geldi ve ''Ey Allah'ın Rasulü, sana hayret edilecek bir şey söyleyeyim, Ebu Musa evinde toplananlara Kur'an okuyor.'' dedi. Hz. Peygamber, onlardan hiç kimsenin beni görmeyeceği bir noktada, beni tutabilir misin, diye sordu. Adam, evet, dedi. Böylece Resulullah çıktı ve adam, Resulullah'ı onların görmediği bir yere oturttu. Ebu Musa'nın kıraatını dinledi ve, kesinlikle o, Davud'un mizmarlarından bir mizmar üzerine okuyor, dedi.